Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doğa aktivistinin yaşadıklarını Grist.org'da Suzy Cagle yazdı. Yeşil Gazete ekibinden Ali Serdar Gültekin ise dilimize çevirdi. Doğa aktivisti Daniel McGovern, Oregon Kereste şirketine karşı kundaklama iddiasıyla 7 yıl hapis yattıktan sonra düşüncelerinin onu nasıl terörist olarak damgaladığı hakkında yazmaktan tekrar hapse atıldı